Hayırlı günler çok kıymetli dinleyicilerimiz Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz Gününüz günleriniz hayırlı bereketli olsun inşallah Cenab-ı Hak umduklarınızdan mahrum eylemesin Korktuklarınıza da düçar eylemesin diyoruz Allah'ın selamı rahmeti bereketi hepinizin hepimizin tüm kendisine inananların üzerine olsun diyoruz ve programımıza yine efendimiz Aleyhissalatü Vesselamın hadisi şerifiyle başlamak istiyoruz çok kıymetli çok değerli dinleyiciler Ebu Hureyre radyallahu an Resulullahın Aleyhissalatü Vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor her duyduğunuz söylemesi kişiye ...günah olarak yeter. Bunu tekrar ediyorum. Kısa bir açıklama da yapacağım değerli dinleyiciler. Her duyduğunu söylemesi... ...kişiye günah olarak yeter. Bu hadis... ...Müslümanı... ...ehli tahkik olmaya sevk etmektedir. İnsan... ...her duyduğuna inanmamalı... ...doğruluğunu araştırıp... ...ona göre hareket etmelidir... Duyduğu söz, yalan, yanlış, iftira, birlik, beraberlik ve kardeşliği bozucu mahiyette olabilir. Doğruluğunu öğrenmeden söylemek de birçok zararlara, tahribata götürebilir. İşte bu ve buna benzer zararlarından dolayıdır ki, peygamberimiz bizleri dikkate davet etmektedir. Bir diğer hadisi şerif, Ebu Hureyre'nin radiyallahu an rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor Hasetten, kıskançlıktan sakının Çünkü ateşin odunu yahut otu yakıp bitirdiği gibi Hasette iyilikleri yok eder Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler Hasetten, kıskançlıktan sakının buyuruyor efendiler efendisi Çünkü ateşin odunu yahut otu yakıp bitirdiği gibi Hasette iyilikleri yok eder demiş Yüce Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Evet değerli dinleyiciler Geldik bugünkü öykümüze Bugünkü öykümüzün adı Dadı Çalışma günlerinin yorgunluğunu Şehir dışındaki yazlık evimizde gidermeye çalışırdım Bahçemizin alt kısmındaki üzüm bağında Birkaç saat gezinmek Bana bütün yorgunluğumu unuttururdu Çoğu zaman yanıma küçük oğlumu da alır ve ona tabiatı sevdirmeye çalışırdım. Bacaksızın durmadan sorduğu sorulardan bazen çok sıkılırdım. Fakat bu arada çok şey öğrendiğinin de farkındaydım. İkide bir de bana bir şey gösterir ve baba bu kimin diye sorardı. Eğer meşgulsem kısaca Allah'ın diye cevap verirdim. Ama bize vermiş biz kullanıyoruz. O gün yazlıktaki bağda yine oğlumla beraberdim. Yere değen üzüm salkımlarını dallardan kestiğim çatallara dayatarak yukarı kaldırıyor ve böylelikle çürümelerini önlemeye çalışıyordum. Birden yanımdaki asmada bulunan üzümlerin parçalandığını ve birçoğunun salkımlarından sıyrılarak yere dökülmüş olduğunu gördüm. Canım fena halde sıkıldığı için Bunları yapanı bir elime geçirirsem derisini yüzeceğim diye bağırıyordum. Aniden biraz ilerideki asmanın dibinde duran iki kaplumbağayı fark ettim. Bunlar aradığım suçlular olmalıydı. Çünkü aynı şeyi bu sefer o asmalara da yapıyorlardı. Yanlarına giderek bağımın altını üstüne getirdiniz dedim. Ben de size aynı şeyi yapacağım. Ve kaplumbağaları kaldırarak... Oğlumun şaşkın bakışları arasında ters çevirdim. Esasında bilimsel bir cinayet planlıyordum. Çünkü bu durumda hiçbir şey yapamayacaklarını ve birkaç gün içinde öleceklerini çok iyi biliyordum. Aradan bir hafta geçtikten sonra tekrar oğlumun soru yağmuruna tutuldum. Yanıma gelerek ''Baba'' dedi ''Bizim yazlıktaki bağ kimin?'' Daha öncekiler gibi Allah'ın diye cevap verdim. Ama biz kullanıyoruz. Peki dedi. Ya o ters çevirdiğimiz kaplumbağalar? Hiçbir şey söyleyememiştim. Çünkü aklımdan ne geçtiğini tahmin etmiş ve yaptığım hatanın büyüklüğünü anlamıştım. Hemen giyinerek dışarı çıktım ve arabamı atlayarak yazlıktaki bağımıza geldim. Kaplumbağaların cesedini kaldıracak... Ve onları bağın en güzel yerine gömerek kendimi affettirecektim. Arabadan iner inmez hızlı adımlarla onları bıraktığım yere doğru ilerledim. Henüz uzakta olmama rağmen kaplumbağaları görebiliyor ve küçük bir kuşun ikisinin arasında gidip geldiğini fark ediyordum. Kuş onların çürümeye yüz tutmuş olan vücutlarından nasipleniyor olmalıydı. Biraz daha yaklaşarak, ne yaptığını anlamaya çalıştım. Aman Allah'ım hayal mi görüyordum? Kuş en yakınında bulunan asmalara konuyor ve gagasıyla kopardığı üzüm tanelerini kaplumbağalara yediriyordu. Evet evet kaplumbağalar yaşıyordu. Hem de yattıkları yerden beslenerek. Kuşu bir dadı gibi o hayvanların yardımına koşturan kudret karşısında Ürperdiğimi hissediyor Ve kaplumbağalar ölmediği için Allah'a şükrediyordum Büyük bir sevinçle yanlarına koştum Kuş korkarak kaçmış Kaplumbağalar ise Beni görünce kafalarını Kabuklarından içeriye çekmişlerdi Onları hemen düzelterek Eski hallerine getirdim Ve çalıların arasında kaybolana kadar Arkalarından baktım Eve döndüğümde Oğlum beni kapıda karşılayıp Baba dedi Kaplumbağaların kimin olduğunu söylemedin Başını okşayarak Onlar da Allah'ın yavrum Onlar da Allah'ın dedim Sakın ha şüphen olmasın sakın ha şüpheniz olmasın. Allah o kaplumbağayı sahipsiz, yardımsız bırakmaz da. Siz şu dünyanın yaradılmışların en eşrefi olan, en değerlisi olan ahsen-i takvim sırrına masar insanlar olarak Rabbin kapısına gider, el açar, yalvarır, yakarırsanız sizi sahipsiz bırakacağını mı zannediyorsunuz? Sizi yardımsız bırakacağını mı zannediyorsunuz? Veya siz yalnız, yapayalnız bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Kat iyen ve katibeten. Yeter ki samimi olarak... Yeter ki fıtri olarak... Yeter ki saffet ve samimiyet içerisinde... Onun kapısına gidelim... Allah'ım diyelim... Rabbim diyelim... Kalben... Samimane bu ifadelerimizle... Onun kapısında yalvarıp yakaralım... Lebbeyk kulum sesini duyacaksınız inşallah... Şimdiye kadar gidenlerin duyduğu gibi, şimdiye kadar gidenlerin geriye eli boş çevrilmediği gibi. Bir de şu kainatta müthiş bir yardımlaşma sistemi var değerli dinleyiciler. Cenab-ı Hak her şeyi bir nizam ve intizam içerisinde. Öyle ayarlamış ki, müthiş bir sistem ve bu sistemin içerisinde bir yardımlaşma dünyası ve bu yardımlaşma dünyasının içerisinde müthiş hadiselere şahit olabiliyoruz işte biz şu canlıların içerisinde yaratılmışların en şereflisi en değerlisi olan insanlar olarak birbirlerimize yardım etmez isek birbirlerimizin yardımına koşmaz isek o zaman bu yaptığımız şey bize yakışır mı değerli dinleyiciler? Evet, geldik sohbet konusuna. Bugünkü sohbetimizde değerli dinleyiciler, Kalbin Zümrüt Tepelerinden birisi olan, Şevku İştiyak Tepesi'nde sizlerle beraber çadırımızı, otağımızı kuracak. Ve bu Şevk-ü Tepesini sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Bakalım Şevk-ü İçtiyak neymiş? Bu Şevk-ü neler varmış? Şiddetli arzu, aşırı istek, marifet kaynaklı neşe, sevinç ve hasret çekme manalarını ihtiva eden şevk, sofiyece tam idrak ve ihata edilemeyen veya müşahede edilip de sonra kaybolan mahbuba, sevgiliye karşı kalbin arzu ile coşması şeklinde tarif edilmiştir. Bazıları onu maşukun cemalini görmek için, Aşığın kalbinde tütüp duran neşe, sevinç, heyecan ve hasret, bazıları da mahbuba meyl muhabbetten gayrı. Aşığın kalbindeki bütün hatıraları, bütün meylleri, bütün iştiyakları, bütün arzuları ve bütün dilemeleri yakıp kül eden bir kor şeklinde yorumlamışlardır. Şevkin menşe muhabbet Muhabbetin neticesi de şevktir Hasretle yanan bir kalbin Şifası vuslattır Şevk de bu yolda nurdan bir kanat Aşık vuslata erince Şevk de zail olur Ama iştiyak daha da artar Ve müştakın vicdanı her mezhariyetten sonra köpürür ve hel min mezid daha var mı arttırlamaz mı der. Onun içindir ki her an ayrı bir marifet ayrı bir muhabbet ayrı bir zevki ruhani ile aşkı şevk ufkunda şevki iştiyak kutbunda devredip duran ufuk insan ve kutup peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir vuslat kuşağı satın mailinde en birinci dilek olarak Allah'ım senden senin cemal kemalini müşahedeye ve sana vuslata şevk istiyorum sözleriyle ona yalvarır ve mezit ister. Bazı tefsirciler Ve lezine amenu Eşeddu hubben lilleh <Sessizlik> Bakara suresi 165. ayetin mealinde iman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok daha sağlam ve daha güçlüdür ayetini tefsir ederken şunları da kaydederler. Şevk min idrak olunup min meçvin idrak olunmayan şeylerde bahis mevzudur. Yoksa tam idrak ve ihata edilebilen şeye karşı şevk olamayacağı gibi, hiçbir zaman bilinip kavranması mümkün olmayan şeylere karşı da şevk tasavvur olunamaz. Evet insan görmediği, sesini işitmediği, efsafına muttali olmadığı şeylere iştiyak beslemediği gibi, tamamıyla ihata ve idrak edebileceği nesnelere karşı da, alaka ve arzu hissetmez şevk ve iki şekil ve iki surette cereyan eder sevgiliyi müşahede ve vustattan sonra meydana gelen ayrılık esnasındaki iştiyaktır ki Mevlana'nın neyi Yunus'un dolabı o ürperten inilti ve gıcırtılarıyla ezel besmündeki vuslat ve maiyete duydukları şevkten birer feryattır ve bu feryat şebi aruza kadar da sürüp gidecektir. İkincisi, müştak olan aşık sevdiğini perde arkası görür. Fakat tam ihata edemez. Hisseder ama tam duyamaz. Parmağını aşkın balına banar, ne var ki bir adım daha atmasına izin verilmez. Yandıkça yandım bir su der ama yanması matluptur, çığlıkları nazara alınmaz. Ruhun böyle zamanüstü, elest bezminde. Yani Cenab-ı Hakk'ın ruhlara, elestu birabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna ruhların bela evet Rabbimizsin diye cevap verdiği anda onu müşahede edip de sonra beşeriyetin gereği veya teklif sırrı ve gayba imanın öne çıkması sebebiyle muhakkat bir hasret ve hicrana atılan insanoğlu bir ömür boyu onu sayıklar durur. Ve ona ihtiyakla yanar tutuşur. Bundan daha önemlisi de nezih ruh, Temiz gönül ve selim fıtratlara karşı istinai zatisine muafık şekilde zat-ı akdesin şevkidir. Kim bilir belki de sinelerde ocak gibi tutup duran iştiyakın asıl kaynağı da bu şevktir. Şevk, Zahir ve batın duyguları mahbuba tevcih edip ondan başkasına karşı olan iştihalara bütünüyle kapanma, iştiyak ise ona karşı arzu ve isteklerle dolup taşmadır. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Şevk, zahir ve batın duyguları mahbuba tevcih edip, ondan başkasına karşı olan iştihalara bütünüyle kapanma. İştihak ise ona karşı arzu ve isteklerle dolup taşmadır ve bunların her ikisi de ruhu besleyen önemli kaynaklardandır. Her ikisi de elemli fakat inşirah verici, sıkıntılı fakat ümit vaat edicidirler. İnsanlar arasında Aşkla yanıp şevkle inleyenden daha ızdıraplı fakat aynı zamanda daha mesut kimse yoktur. O vuslat mülahazasıyla neşelenip coştuğu zaman o kadar ruhanileşir ki o esnada cennete gir deseler ihtimal ki girmez. Ayrılık hasretiyle de öyle yanar yakılır ki dosta hemhal oluncaya kadar... Ateşini cennet kevserleri bile söndüremez. Ne var ki, içinde bulunduğu o cehennemden kurtulmayı da hiç mi hiç düşünmez. Düşünmek bir yana, Onun şevkü iştiyakına cennet sarayları dahi mani olsa, Cehennem ehlinin ateşten kurtulmak için feryatlar kopardığı gibi, O da çığlıklar atar. Dünya insanları, Şevki, Şevk ehlini bilmez. Şevk ehli de, Kendini dünyaya kaptırmış nadanlara hayret eder. Ve onların hallerinden ürperir. Nasıl ürpermesin ki? Cenab-ı Hak, Hazreti Davud'a aleyhisselama şöyle ferman eder. Ya Davud, Eğer dünyaya meylü muhabbet gösterenler, Onları, nasıl beklediğimi, onlara olan şefkatimi ve günahlara baş kaldırmalarını nasıl istediğimi bilselerdi, bana olan şevkü ihtiyakla ölürlerdi. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Cenab-ı Hak Hazreti Davud'a şöyle ferman eder Aleyhisselama, Ya Davud, eğer dünyaya mail muhabbet gösterenler, onları nasıl beklediğimi, onlara olan şefkatimi ve günahlara baş kaldırmalarını nasıl istediğimi bilselerdi, bana olan şevkü ihtiyakla ölürlerdi. Şevk bir alev gibi bütün benliği sarınca, aşık, ızdırap ve haz karışımı duygularla coşar ve çığlık atar. Evet. Şevk başımı döndürüp beni hayrete sürükledi. Şevk ciğerimi kebap etti. Şevk gözlerimle uykum arasına girdi. Şevk beni açtı. Şevk beni ızdıraba boğdu. Şevk ruhuma dehşetler saldı. Bazen ruhtaki bu infial bedene akseder. Onu raks ve sema'a zorlar. İnsan iradesinin Hale yenik düştüğü bu durumlarda aşık mazur sayılır. Ve yine vec ehlini hususi hallerinden vazgeçirmek isteyene ''Sen bizimle aşk şarabını tatmadın, bırak bizi de.'' ''Behey mana bilmez nadan.'' Ruhlar sevgiliye karşı şevkle köpürünce cesetler oynamaya başlar. ''Ey aşıkları coşturup maşuka sevk eden rehber.'' Ayağa kalk ve onları şahlandır. Kalk, sevgilinin adıyla gönüllerimize hayat üfle. Aczu-fakr yolu itibariyle şevk, hizmette fütur getirmeme, ye'se düşmeme, maruz kalınan, en kötü, en çirkin gibi görünen durumlarda bile, Cenab-ı Hakk'ın bir eseri rahmeti var olabileceği mülahazasıyla, Buruk, hüzünlü fakat ümitli bir bekleyiş ve Allah'a karşı fevkalade güven içinde bulunma şeklinde yorumlanmıştır ki günümüz hizmet erlerinin dört buğut ve dört derinliklerinden biri sayılır. Bu son bölümü bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Aczu fakr yolu itibarıyla şevk, Hizmette fütur getirmeme, Yese düşmeme, Yeis öyle bataklık ki, Düşersen boğulursun, Azme sarıl, sımsıkı bak ne olursun, Diyor ya Akif, Onun için, Bizim yolumuz, Ac-ı Fakr yolu, <gülüyor> Bir İstanbul değil, on İstanbul fethetsek, onu şahsımıza vermeyecek, bizi pohpohlamak isteyen, üstadın ifadesiyle, içimizdeki yılanı uyarmak isteyen, yüzümüze bizi öven, bizi metheden insanlara karşı, hayır, bu olan işler bizden değil, her şey Allah'tan diyecek, Olan başarıları, muvaffakiyetleri, harikuladelikleri katiyen ama katiyen şahsımıza nefsimize vermeyecek. Aczu yolu itibariyle şevk, hizmette fütur getirmeme. Değerli dinciler, bizler beşer olarak bazen muhatap olduğumuz, Yaşadığımız olayların etkisinde kalarak Hizmetten soğuma Hizmetten geri kalma Yapacağımız, yaptığımız ve yapmamız gereken işleri Biraz Sekteye uğratma gibi bir duruma düşebiliyoruz O konuda kendi nefsim de dahil Acizane hepinize tavsiyem şudur yapmanız gereken bir husus bir görev bir hizmet var ise birlerinden dolayı bunu yapmama durumuna düşüyorsanız yerine getirmeme durumuna düşüyorsanız nefsinize şunu ikna etmeye çalışın ey nefsim ben bunu Hasan Hüseyin Ahmet Mehmet Ali Veli için yapıyorsam zaten bunun bir değeri yok hiç yapma Öyle kalsın. Hani saçında üç tane teli olan bir adam berbere gider. Sakal taraşı olduktan sonra berber saçını tarar adamın. Sağ tarafa tarayınca saçının bir teli kopar. Olmadı der sol tarafa tara. Adam bir de sola tarar diğer teli kopar kaldı bir tel. Sonrasında adam gayet sakin bir edayla bırak dağınık kalsın evladım der. Eğer yaptığımız işi Allah için değil de falan hoca, filan efendi, filan hacı, filan abi, filan şeyh için yapıyorsan bırak kalsın yapma o işi. Ama ey nefsim ben bunu Allah için yapıyorsam falanın filanın yapmış olduğu yanlışlar, tavırlar, hareketler, Kötülükler diyeyim, kötülük olmaz da, kötülükler bana ölçü olamaz. Bu işi yapmamama neden ve mazeret teşkil edemez deyip, insan kendi kendini bu işe tabiri caizse endekslenmeli. Yaptığı işin Allah için yapıldığından dolayı, şahısların yapmış olduğu tavır, davranış, yanlış, hal ve hareketler, o işi yapmamaya inşallah neden olmamalı? Bu noktadan da hizmette fütur getirmeme, ye ise düşmeme. Bir de bu, bazen insan gerek şahsi, gerek kalbi, dünyevi veya ticari veya hizmet noktayı nazarından yaşamış olduğu hadiselerden Tabiri caizse dünya başına dar geliyor. Allah'ım ne zaman emanetini alacaksın deme noktasına ulaşıyor ki, belki biraz bu hani kaps ve bast hali de olabilir. Artık dünyanın sonu geldi manasında böyle. İnsan böyle sıkıldıkça sıkılıyor. Adeta yaşadığı dünya ona çok dar böyle gelme noktasına ulaşıyor. O zaman burada ümitsizliğe düşmeme, ye'se düşmeme. İnsanın Efendimiz'i hatırlaması, üstadı hatırlaması. Yani bizler o dönemde gelseydik ne olurdu düşünebiliyor musunuz değerli dinleyiciler? Efendimiz 13 yıl Mekke'de kapı kapı dolaşmış. Her gittiği kapı yüzüne kapanmış. Başına işkembeler geçirmişler, tükürük atmışlar, hakaret etmişler, ona ağza alınmayacak kötü sözleri sarf etmişler. 13 yıl değerli dinleyiciler, 13 gün değil bakın, 13 ay değil. Bazen gençler askere gidiyorlar da orada o disiplinden dolayı askerden döndükten sonra bakıyorsun, hele hele biraz da böyle askerlikten önce, yediği önünde yemediği arkasında misali, canım cicim bir hayat yaşamışsa, orada o sıkıntıya, o disipline gelemeyen, gençlerden bakıyorsun, 10-15 kilo vermiş, zayıflamış, annesi de onu görünce, yavrum ama ne kadar zayıflamışsın, Efendimiz 13 ay değil, 13 yıl, Mekke'de bir askerlik de değil bakın. Neticede orada verilen vazifeyi yapar isen, her şeyi zamanında görür isen, oranın kaide ve kurallarına da uyarsan, zannediyorum çok ciddi bir sıkıntı vermez ama burada öyle değil ki. Her türlü baskılar, her türlü zulümler, her türlü ambargolar, her türlü yanlışlar. Ne kadar kötülük, ne kadar sıkıntı varsa Efendimiz'e reva görülüyordu ve 13 yıl Efendimiz buna sabretti. Üstad Hazretleri 80 küsür senelik hayatımda diyor dünya zevki namına bir şey tatmadım. Ömrüm memleket zinanlarında memleket hapishanelerinde geçti. Görmediğim eza, görmediğim cefa, tatmadığım eza kalmadı diyor. Ama bu şartlar içerisinde bile bakın, ümit var olunuz. Şu istikbalin kılabatları içerisinde en yüksek ve gür sada İslam'ın, Kur'an'ın, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in sadası olacak diyor o dönemde bakın etrafında 5-10 insanın olduğu dönemde işte bu noktadan katiyen mümin dava insanı ruh insanı ümitsizliğe düşmeyecek değerli dinleyiciler düşmemeli de niçin ümitsizliğe düşsün ki biz eğer ki diyorum Farzı muhal dersek bir beyis olmaz. Haşa eğer Cenab-ı Hak kaybetseydik yani Cenab-ı Hak hay ve baki'dir. O ölmez. Ama bizim dayandığımız, bizim el açtığımız, huzurunda bel büktüğümüz, boyun eğdiğimiz, secde ettiğimiz bizim güç ve kuvvet kaynağımız, her şeyimiz Rabbimiz eğer Ölseydi biz ümitsizliğe düşebilirdik o zaman. Ama haşa Cenab-ı Hak... ...zamandan mekandan münezzeh... ...o hay ve baki, ebedi, ezeli olan... ...ölmez. Hani İhlas Suresinde... ...ne kadar güzel ayeti kerimeler ifade ediyor. O bir olan, ikisi olmayan bir bir... ...öyle bir tek ki çifti olmayan bir tek... O doğmamış, o doğrulmamış, o ölmez hay ve baki. Ve bizler öyle bir, öyle tek, öyle herkesin kendisine muhtaç olduğu ama kendisinin kimseye muhtaç olmadığı bir Rabb-ı Rahim'e dayanmış, ona güvenmiş, onun için hizmet ediyoruz. O hay ve baki olduğu sürece ki her zaman hay ve bakidir, o zaman Mümin için ne gam ne tasa. Ancak eğer ki o insan birlerine dayanmış ise, birlerine dayanarak iş yapmış ise, ki günümüzde bu ifade ettiğim portrenin sayısı azım sanmayacak derece çoktur. Hani diyorum ya, değerli dinleyiciler, sizler falanın filanın adamı değil, sizler Allah'ın adamı olmaya çalışın. Bir şahıs veya başka bir şahıs birlerine dayanarak iş yapıyor gücünü ondan alıyor sonrasında o şahıs gerek bu devlet kademelerinde gerek siyasi arenada gerekse başka sahalarda hizmet sahalarında bakıyorsunuz bir şahıs falanı sırtını dayamış olabildiğince bila perva hareket ediyor sonrasında kuvvet aldığı Sırtını dayadığı şahıs Oradan gidiverince O insanın Bütün gücü kuvveti de bitiveriyor Sonrasında Kalıyor tabiri caizse Cascavlak ortada Şimdi bu noktadan Sizler Allah'ın Haricindeki bütün güçlere Bütün kuvvetlere Bütün değerlere Sırtını dayadığınız Gücünüzü kuvvetinizi ondan aldığınız Müddetçe yıkılmaya Yıkılmaya devrilmeye zayıf kalmaya mecbursunuz ve mutlaka bir gün o dayandığınız faniler üstad demiyor mu faniyim fani olanı istemem diyor işte eğer siz yıkılmayan devrilmeyen yok olmayan bir güce bir kuvvete sahip olmak istiyorsanız Allah'a dayanın Allah'a sarılın Allah için diyor ya üstad. Allah için işle. Allah için başla. Evet. Onun için o ruh insanı, o dava insanı katiyen ye ise düşmeyecek. Maruz kalınan, en kötü, en çirkin gibi görünen durumlarda bile. Burada her sahada, her kesimde insanımız... Haksızlıklara maruz kalabilir Kendine göre yanlış ve çirkin gördüğü Hadiselere muhatap olabilir ama Düşünün ki Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin Efendilerimiz Düşünün ki Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da şehit edilmiş Düşünün ki bu insanlık Hazreti Osman Efendimiz'i şehit etmişler. Düşünün ki bu insanlık Hazreti Ömer Efendimiz'i radıyallahu anh, hançerle şehit etmişler. Ve o anda bile Seyyidina Hazreti Ömer araştırın bakalım diyor. Bana bunu yapan bir mümin mi yoksa gayrimüslim mi? Derde bakın değerli dinleyiciler. Son anında hançer sinesine saplanmış. Sırtından bıçağı yemiş. O insanın derdi bu mu olmalı ama dava insanının derdine bakın. Niçin ey emirel müminin? Eğer bana bunu yapan bir müminse üzülürüm. Çünkü ahiretini berbat etmiştir o. Sonrasında haber gelir bir mümin değil bu derler. Oh der. Sanki artık Kemal rahatla ruhumu teslim edebilirim manasında. <gülüyor> e bu insanlık Hazreti Ömer'i arkadan hançerlemiş. Hazreti Osman Efendimiz'i şehit etmiş. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i kerbelade böyle bir kasabın o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 Cenab-ı Hakk'a aşkla başlamıştık hatırlarsınız. Eğer onu sevmişsek, ondan gelen her şeye kahrın da hoş, lütfun da hoş diyecek. Şunu da katiyen unutmayacaksınız değerli dinleyiciler. Bazen programlardan sonra görüştüğümüz dinleyicilerimiz başına gelen hadiselerden dolayı birazcık böyle değişik duygu ve düşüncelere girebildiklerini, girdiklerini ifade ediyorlar. O zaman da demiştim, şimdi de diyorum, sebeplere takılan müsebbibül esbaba ulaşamaz. Onun için sizler, bizler, başımıza gelen hadiseleri sebeplere verecek ama bunu yani o sebeplere yaptıranın da, Allah olduğu duygu ve düşüncesini akıldan çıkarmayacak, kainatta bir ağacın yaprağı dahi Allah'ın izni olmaksızın yere düşemez. Bu duygu ve düşünceden yola çıkarak, başımıza gelen hadiselerin Allah'ın takdirinden geçtiğini düşünecek ve ona olan aşk, ona olan şevk, ona olan muhabbetten dolayı Ondan gelen her şeye gönül rızasıyla senden geliyor Rabbim. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyecek. Ve katiyen başa gelen hadiselere isyan etme veya itiraz etme gibi bir duruma düşmeyeceğiz inşallah. İşte bu noktadan Cenab-ı Hakk'ın bir eseri rahmeti var olabileceği münazasıyla buruk, hüzünlü, fakat ümitli bir bekleyiş ve Allah'a karşı fevkalade güven içinde bulunma şeklinde yorumlanmıştır ki günümüz hizmet erlerinin dört buut ve dört derinliklerinden biri sayılır. Bu noktada yine ifade ediyorum sakın ha sakın kimseyi hor ve hakir görmeyin. Bugün hor ve hakir gördüğünüz değersiz gördüğünüz hale almadığınız bir insana, yarın muhtaç olabilirsiniz. Veya şöyle diyeyim, siz birilerine değer vermiyorsanız, birilerini hor ve hakir görüyorsanız, birilerini küçük görüyorsanız, yarın siz hor ve hakir görülürsünüz. Değer verilmezsiniz ve küçümsenirsiniz. Eğer yarın öbür gün, hayatınızın sonraki bölümlerinde, Hor ve hakir görülmek istemiyorsanız, Değersiz görülmek istemiyorsanız, Kendiniz başkalarını hor ve görmeyin. Onun için de, Bugün fakir olan, Yarın zengin olabilir. Bugün yetkisiz, makamsız, garip bir insan, Yarın çok yetkili bir konuma gelebilir. Bugün, Böyle baktığınız zaman kendinize göre, Günah içerisinde, Yüzdüğünü gördüğünüz, ve onun için de onu küçümsediğiniz bir insan Kendinizi ondan büyük gördüğünüz bir insan Yarın takva ehli olan Manevi alemde Mane aleminde Sizin çok önünüzde giden bir şahıs olabilir Onun için sakın ha sakın Ne düştüğünüz durumlardan dolayı ümitsizliğe düşün Ne de sahip olduğunuz maddi ve manevi imkanlardan dolayı Kendinizi büyük görün Başkasını küçük görün. Çünkü bu mümine ve Müslümana yakışan bir tavır değildir değerli dinciler. Cenab-ı Hak bizi inşallah şevkü ü iştiyak ufkunda onun razı olacağı bir noktaya veya şöyle diyeyim şevkü ü iştiyak tepesinin zirvesine çıkan zirvesine ulaşan kullarından eylesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra inşallah Aile İl Mahali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. Senle doldu, yetmez misin? Gülzare doldu, çihar yanı. Senle doldu, yetmez misin? Gülzare kızgın oldu aşkla soldu yakmaz mesele, kızgın oldu aşkla soldu yakmaz mı dil ayrıldı azminiyle her yerde kaldı cisminiyle dil ayrıldı her yerde kaldı değerli dinleyiciler geldik aile ilmihali bölümüne evet aile ilmihali bölümünde önemli bir husus var bugün dinimiz flörte izin verir mi öyle ya caddelere sokaklara çıkıyorsunuz el ele kol kola gezen bu kadar insanın bu durumundan sonra ya bu da olur mu filan şimdi değil mi sonu evliliğe varmayan gayri meşru yakınlaşmalardan taraflar öylesine pişmanlık duyacak ki ahirette keşke ateş parçası tutsaydım da böyle sonuçlar verecek başlangıçlar yapmasaydım diye feryat edeceklerdir. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Sonu evliliğe varmayan gayri meşru yakınlaşmalardan taraflar öylesine pişmanlık duyacak ki ahirette keşke ateş parçası tutsaydım da böyle sonuçlar verecek başlangıçlar yapmasaydım diye feryat edeceklerdir. Evet. Bir şahıs flörtten söz eder misiniz? Flörtün dinimizdeki yeri ve hükmü nedir gibi oldukça yorum götüren bir konuyu sormuş. Mutlaka açıklama beklediğinde ilave etmiş. Efendim flört Müslümanların lügatında yeri olan bir kelime olmadığı gibi. ifade ettiği mana da Müslümanlarda hayat bulan bir olay değildir. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Ve böyle şey okuduğum zaman Allah gani gani rahmet eylesin. Hep Adil Hoca geliyor aklıma. Zannediyorum 20-25 yıl önceydi. Camide vaaz ediyor Cuma günü. O dönemde de bu Dallas dizisi meşhur. Ve o zaman da bu Dallas dizisinin hali ahvali şu şehrin aile yapısına tam ters bir vaziyette. O rahmetli sonunda dedi ki bakın dedi önce gözünüz alışacak sonra da gönlünüz alışacak. Kendi üslubuyla ifade etmeye çalıştı. Camiden çıkarken bir orta yaşlı veya yaşlı bir adam yanındakine he yine Adil Hoca konuştu ha. Hiç olacak iş mi ya biz böyle olacağız. Hiç unutmuyorum. Ve El Hak 20-25 yıl geçmedi ki biz bir dönem ben çocukluğum da Antep'te geçti. Unutmuyorum. Ramazanda şu veya bu şekilde yemek yiyen insanlar lokantalarda yemek yerken lokantaların camlarına perdeler çekilirdi içerisindeki görmesin diye. Ve yine bir dönem bu şehirde, Anadolu'da bir akşam çayında yaşlı bir amcamız sohbet bittikten sonra çaylar gelirken dedi ki yegenim sen biliyor musun eskiden bizim evlerde kapılarda iki tane zil olurdu birisinde üstte tokmak altta da halka olurdu nedendir evladım biliyor musun deyince ben bilmiyorum amca anlat da öğreneyim deyince adam şöyle izah getirdi ona evladım o üstteki tokmak Gelenler erkek olduğu zaman erkek tokmakla kapıyı çalar, ev ahalisi, evin içindeki insanlar da anlar ki gelen erkektir, ona göre kapı açılır. Gelen kadınsa da o alttaki halkaya şık şık şık diye vurur, çalar, ev halkı da anlar ki gelen kadındır, ona göre kapı açılır. Kapıyı açan ona göre açar, ona göre çıkar. Bir dönem biz böyle bir edep Böyle bir ahlak, böyle bir anlayış içerisinde yaşayan insanlar topluluğuyken şimdiki halimiz Dallas'a meydan okuyacak, Dallas'a rahmet okutacak noktaya geldi değerli dinleyiciler. Onun için o dizilerde seyredilen bu hadiseler maalesef gençliğimize de yansıyor, aksediyor. Ve sanki bir kızın bir erkekle veya bir erkeğin bir kızla gezmesi, tozması, el ele tutuşması, çok normal böyle artık sıradanlık şeylerden olmuş. Bunu şunun için diyorum, hadisenin vehametini anlamamız için. Onun için flört, Müslümanların lügatında yeri olan bir kelime olmadığı gibi. ifade ettiği mana da, Müslümanlarda hayat bulan bir olay değildir. Flörte kimler ne mana yüklerse yüklesin, İslam böylesine hissi bir konuda erkekle kadına sınırlar çizer ve Efendimizin meşhur ikazı iki tarafı da kesin ölçülerle korumaya alır. Muhafaza eder. Nedir Efendimizin kesin ve çok makul olan ikazı? Yabancı bir kadınla bir erkek iki ikiye baş başa kalırlarsa, üçüncüleri şeytandır. Evet, birbirine yabancı, iki karşı cinsin tenha bir yerde baş başa kalışları, hislerinin isyanına, yaratılışta var olan duyguların ayaklanmasına vesile teşkil eder. Cinsi hislerin ayaklanması, ve isyanından sonraki safhaları ise kimse kestiremez. Nerede başlar, nerelere kadar gider? Zaten toplum hayatındaki pişmanlıkların, hatta cinayetlerin ve kötülüklerin büyük çoğunluğunun bu ikaza kulak asmayıştan, aradaki sınırı aşıp taşmaktan kaynaklandığı da yaşanan günlük olaylarla sabittir. Bunun istisnası yok mu? Her kadın, her erkek böyle mi? Elbette öyle bir iddiamız olmaz. Elbette her kaidenin istisnası olur. Lakin istisnalar hep müstesna kalır. Umumi hükmü değiştirmez. Bildiğim gerçek şudur ki, kadın kendisini şaiba altına sokacak lavbaliliklerden uzak kalmalı, kolay elde edilen, kolayca da terk edilen eğlence metayı haline gelmemelidir bunu bir daha tekrar ediyorum bu aslında kadına özgürlük değil kadına tanınan hak değil kadının en büyük hakkını elinden almak demektir siz yolda giden bir kadının zorla kolundan bilenziği alsanız boynundan kolyesini alsanız, varsa belinde kemeri, altın kemerini alsanız, nasıl çığlıklar atar değil mi? Halbuki kadının iffeti, hayası, edebi, namusu, onun o bilenziğinden, o kolyesinden, o kemerinden, o alyanslarından, mücevheratından daha kıymetli. Ama gel gör ki, Günümüzün insanı kendisinden alınan şeyin farkında olmadığından dolayı gülerek eğlenerek bunu birilerinin emrine sunuyor. O da işin acayip bir garibesi. Onun için kadın kendisini şaiba altına sokacak laubaliliklerden uzak kalmalı, kolay elde edilen, kolayca da terk edilen eğlence meta haline gelmemelidir. Değerli dinciler belki ileride gelecek ama yeri geldiği için söylüyorum geçtiğimiz yıllarda bir üniversiteli delikanlı geliyor bir şahsa hocam bizim imam nikahımızı yap imam nikahımızı yap dediği şahıs aynı üniversitede bir kız bir bayan tabi o hocamız ...yapmıyor bunu, iyi de ediyor... ...çünkü insanlar... ...nefislerini tatmin adına... ...hislerini, heveslerini tatmin adına... ...çünkü biliyor ki o gayrimeşru, o haram... ...bunu bir kılıfa büründürmek için bir imam nikahı... ...sonra bir yıl, iki yıl gönüllerince... eğlenme yaşama sonrasında... ...işte esas problem ondan sonra başlıyor... ...çünkü daimi yaşamak için nikah kıydırmamışlar ki, o onda o da onda aradığını bulamadıklarından dolayı, gençlik his ve heveslerinden oluşan bir nikah, devam etmediği, edemeyeceği, etmeyeceği için dolayı sıkıntılar başlıyor. Onun için günümüzde gelen sorulardan çok olan bir soru da şu, Nişanlık döneminde bakıyorsun insanlar hemen imam nikahı. Niye? E efendim biz bir araya geliyoruz. E efendim biz işte beraber çarşıya pazara çıkıyoruz. Çıkma efendim. Yanında bir tane ablasıyla, abisiyle, kardeşiyle, annesiyle beraber çık. Çünkü o dönemde imam nikahı olduğu için insanlar hareketlerine sınır koyamayabiliyorlar. Sonrasında Resmi olarak da Düğün olmadığı için Düğünden önce Vazgeçme Cayılma dediğimiz halk arasında Vazgeçme hadisesi Azımsanmayacak kadar çok Bu noktadan Nişanlık döneminde Sözlülük döneminde İmam nikahı yapma çok akıl karı değil Tavsiye edilen şey değil Değerli dinleyiciler Bilindiği üzere Kolay elde edilen şeyin kıymeti pek bilinmez. Kolayca da terk edilmesinde mahsur düşünülmez. Değerli şeyler ise hep zor elde edilir. Böylece de kolayca terk edilmezler. Kadın değerlerin en yücesi. İtibarını korunması lazım gelenlerin de en önde gelenidir. Kadının bir gün falanın yanında, öteki günü de filanın kolunda olması bir başka gün ise kimin yanında olacağının bilinmez hale düşmesi, onu hayatı boyunca itibarsızlığa mahkum eder. Bir değerli hayatı böylesine değersiz ve itibarsız hale düşüren şeye ise, siz ister flört deyin, isterse başka bir şey, ne savrulur ne de sonucu basite alınacak bir doğallık olarak görülebilir. Programın nezaketine ve nezahetine sığmayacak ama, Aklıma bir şey geldiği için ifade etmek istiyorum. Görsel medyada, televizyonlarda, dizilerde, şu veya bu dizilerde, bir erkek veya kadını görüyorsunuz, çok özür diliyorum bunu söylerken de sıkılarak söylüyorum, samimiyetimle ifade ediyorum. Bir diğeriyle yatan, kalkan, gezen, öpüşen, her türlü işi yapan, Televizyon ekranlarında öyle lanse ediliyor ki gençlere insanımıza bir şehre geldiği zaman sanki bir kahraman gelmiş gibi öyle bir karşılanıyor öyle bir değer veriliyor. Yahu gerek kadın gerek erkek bu insanlar zani ya zina eden insanlar ahlaksız insanlar. Yani ahlaksızlık zina sanat adına olunca zina olmuyor mu öyle bir hüküm yok ki Kur'an'da ve hadiste. Ama değer ölçülere alt üst olduğundan dolayı bakın maalesef hani dedik ya önce gönül alışıyor, göz alışıyor sonra gönül alışıyor. Ve ondan sonra da tabi o insan da aynı noktaya aynı çizgiye gelmiş oluyor. Yine bir kutsi beyandan öğrenmekteyiz ki sonu evliliğe varmayan gayrimeşru yakınlaşmalardan taraflar öylesine pişmanlık duyacak ki Ahirette keşke ateş parçası tutsaydım da böyle sonuçlar verecek başlangıçlar yapmasaydım diye feryat edeceklerdir. İşte efendim yaş günü kutlamaları, efendim mezuniyet geceleri günleri. Bir bakıyorsunuz ki erkekle kız öğrenciler bir arabaya doluşmuşlar. e eh, müziğin sesini de sonuna açmışlar veya bir servis arabasında o da ayrı bir vehamet ayrı bir el atılması fizibilite edilmesi disiplinize edilmesi gereken bir hadise değerli dinleyiciler bunu siz velilere sesleniyorum çocuklarınız sabah kalktı okula giderken yolda dinlediği şey veya akşam okul bitti evine dönerken yolda dinlediği şey aklına hafızasına öyle nakşediliyor ki onun için çocuğun gidip geleceği servis arabasına kadar takip etmek zorundayız zorundasınız ve bu okul idarecilerinin de üzerinde durması gereken ciddi bir husus olduğu zannediyorum onun için adı ne olursa olsun adı ne olursa olsun bu hususta kız ve erkeklerin bir araya gelmesinin asla tecviz edilemeyeceği bir gerçektir. Yani siz ateşi ve barutu bir araya getiriyorsunuz sonrasında patlama olunca ateş meydana gelince yahu niye patlama oldu arkadaş? Yani ateşle barut bir araya gelince olacak şey bom. Yani bu noktadan siz o ateşle barutu bir araya getirmemeye çalışacak ve olabildiği kadar bunun önlemini, tedbirini almaya çalışacaksınız. İşte diyor, keşke ateş parçası tutsaydım da böyle sonuçlar verecek başlangıçlar yapmasaydım diye feryat edeceklerdir. Ama bunun faydası da olmayacaktır. Çünkü ok yaydan çıkmış, kurşun hedefi vurmuş tamiri mümkün olmayan tahribat vaki olmuştur onun içindir ki dindar ailelerde kadın kuracağı yuvada mutlu ve huzurlu olmak için geride şaibeli bir geçmiş bırakmamaya çok dikkat eder vardığı yerde başına kakılacak bir sürü yanlışların sahibi olmama konusunda büyük titizlik gösterir bu dikkat ve titizliğinden dolayı da ömür boyu sevinç duyar İtibar sahibi olmanın mutluluğunu yaşar. Kadını tertemiz mutlu bir ailenin kurucusu değil de günlük zevklerin malzemesi haline getiren erkekler yahut da kendilerini bu duruma düşürmüş kadınlar elbette konuyu bizim gibi yorumlamayacak, hallerine uygun düşen hayatın savunucusu olacaklardır. Böylelerine bizim ne söyleyecek sözümüz ne de verecek cevabımız olur kendi düşen ağlamazdan başka demiş değerli dinleyiciler bir aile ilmahi programında sonuna geldik inşallah bir sonraki sabahın bereketi programında sizlerle başka bir konuda yine beraber oluruz ama şimdi gördüğüm bir husus var çöp çatanlığın sorumluluğu var mı diye Tabi hakikaten bu aile ilmihali çok enfes konuları ele almış. Ben de sizinle paylaşırken inanın çok şeyi böyle yeni öğrenen bir kardeşinizim. Ama şu da var ki inanın fıkıh ve ilmihal olarak bir Müslümanın bilmesi gerektiği şeyleri bilmiyoruz. Çünkü okumayan insanlar haline gelmişiz. E televizyon seyretmeden, dizi seyretmeden, gezmeden, tozmadan, nefsi arzularımızı tatmin etmeden okumaya elimiz varmıyor ki, zamanımız kalmıyor ki bunları yapalım. Bu da bizim acı bir tablomuz değerli dinleyiciler. Bir Sabahın Bereketi programında yine bir sona gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüz eylesin inşallah. Rabbim yüzünüzden tebessümü, gönlünüzden sevgiyi, muhabbeti, aşkı eksik eylemesin. Cenab-ı Hak dudaklarınızdan dualarınızı ve o dualarınız da Rabbim kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz. Bir duamız ve arkasında yine her zaman olduğu gibi bir şiirimizle sizlerin huzurundan ayrılmak istiyoruz değerli dinleyiciler. Bismillahirrahmanirrahim. Defalarca işlenen günahları, dilerse her defasında bağışlayan, kusur ve çirkinlikleri örten, kalpleri iman, marifet ve muhabbet nurlarıyla süsleyen, yüce Rabbimize hant, özü ve konumu itibariyle, her zaman tafsif üstü, Zatı açısından nazirsiz, ötelere ait derinlikleri zaviyesinden Feridi i kevn Zaman, elindeki mesajıyla da apaçık bir bürhan olan Efendiler Efendisi'ne selatü selam ediyor ve bir kez daha Mevla-yı Zülcemal'in huzurunda el açıp yakarışa geçiyoruz. Rabbimiz, dünyada insi ve cinni şeytanların ve fasılasız kötülüğü emredip duran nefsi emmarenin şerrinden ahirette de rezil rüsvay olup umduklarımıza nail olamamaktan sana iltica ediyoruz. Senden zatın güzel isimlerin ve ulvi sıfatların hakkı için ve Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa hürmetine bize Dünyada ve ukbada rahmetinle muamele etmeni ve teveccühünü üzerimizden hiç eksik etmemeni dileniyoruz. Dinimizi kemal seviyesinde yaşamayı bize nasip et. Dünyada ve ahirette biz muhtaç kullarına bahşedeceğin nimetlerini tamamla. Nezdinden engin bir hikmet, faydalı bir ilim ve makbul amellerle bizleri serfiraz eyle efendiler efendisine onun nezih aile fertlerine seçkin arkadaşlarına salatü selam ederek bunları senden dileniyoruz kabul buyur Rabbimiz <gülüyor> Gerçe boşalıp doldum. Değişip özümü buldum. Karanlıktan hep korkardım. Işığa erdim, kurtuldum. Ya şimdi neden korkayım? Çelikten gerilmiş yayım. Hem bugün hem de ferdayım. Huu deyip onunla doldum. Ayrı düşen titrer elbet. Gördüğünden bekler himmet. Benim boynumda bir kement. Kulum dedim halas oldum. Azrail kiminin derdi? Korkar ölümden en merdi. O benim gönlümün verdi. Korktuklarıyla yar oldum. Korktuğum olmuştu önce. Dünya gönlüme düşünce. Onu yokluğa gömünce. Artık yoklarla yok oldum. Kendinden geçmeyen bilmez. Beden insanı dirilmez. Ölmeden ölenler ölmez, zannım o yolda yoruldum. Kah düşerek, kah kalkarak, yürüdüm hep ağlayarak, çaylar gibi çağlayarak, Ümidim var ki duruldum.